bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Evet kardeşler, sohbet dizimize devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebiyin göreviyle alakalı olacak inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Yine. Her zamanki gibi bir ayetle başlayacağız sohbetimize. Allah Subhanahu ve Teala Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasınız ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik diyor. Nahıl 64'te. Evet. Allah Subhanahu ve Teala insanlığa en büyük nimetlerden birisi hiç şüphesiz gönderdiği elçiler ve o elçilerle aleme duyurduğu mesajlardır kardeşlerim. Andolsun ki işlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler diyor Alimran 164'te. Evet kardeşlerim, eğer kitaplar ve bu kitapları bizlere eksiksiz ulaştıran elçiler olmasaydı, dinin sahibi olan Allah'ı hakkıyla hiçbirimiz tanıyamazdık. Belki de iyi kötüyü öğreten fıtrat denilen içimize aktarılan bu bilgiler ve aklımız sayesinde belki belki bir yaratıcının olduğunu farkına varabilirdik yani Rabbı bilebilirdik ama asla o yaratıcının isim ve sıfatlarını hususiyet ve vasıflarını bilemez. Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla tanıyamaz ona nasıl kulluk edeceğimizi anlayamaz böylece çaresizlik içinde kıvranır dururduk bunu izah etmeye hiç gerek yok bugün İslam'ı kabul etmeyen hangi topluluklar olursa olsun durumları böyle değil mi kardeşler bir olan Allah'ı birlemekten aciz olan o toplulukların nelere kulluk ettiğine ne rezillikler yaptığını görmüyor muyuz? İşte bu ihtiyaçtan dolayı ki Rabbimiz insanlığa olan o işsiz rahmet ve şefkatinden dolayı kitaplar ve o kitapları bize öğretecek olan rehberler elçiler göndermiştir. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Gönderilen o elçiler Adem Aleyhisselam'dan son elçi olan Aleyhisselatü Vesselam'a kadar hepsine salatü selam üzerine olsun hepsi aynı mesajları insanlığa duyurdular. Hepsi insanlığa kula kul olmaktan, nefislerine kul olmaktan, cansız ve faydasız nesnelere kul olmaktan Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya davet etmişlerdir. Yani bütün elçilerin ortak mesajı gelin bir olan Allah'a şerksiz ibadet edin davetiydi. Yani la ilahe illallah davetidir. Çağrı ve davet hep aynı olduğu için biz gönderilen tüm peygamberlerin gerek gönderiliş gayelerini ve gerek o elçilerin özelliklerini gerekse o elçilerin sıfatlarını hep ortak kelimelerle ifade ederiz. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla tüm peygamberlerin gönderiliş gayelerinin beş temel esası vardır kardeşler. Birincisi Nahıl'da, Enbiya'da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kulduk. Birinci vazife budur. İkincisi Ahzab'da, Maide'de bir çok ayetlerde de geldiği gibi ikinci sıfat tebliğidir. Üçüncüsü güzel örnek. Dördüncüsü geçen haftaki derste de zikrettiğim gibi dünya ve ahiret dengesini korma ve yaşantıda gösterme. Beşincisi itiraz kapılarını kapatma. Evet. İşte gönderiliş gayeleri bu beş temel sebebin üzerine bina edilen elçilerin hepsinin birbiriyle ortak özellikleri de vardır. Bu özellikler de beş temel başlıkta toplanır kardeşlerim. Birincisi Rabbani'lik. Her şey haktan gelecek ki değerli olsun. İkincisi hasbilik. Yani, Peygamberlerin hiçbiri dünyevi bir karşılık beklemeden hep sırf Allah rızası için yapmıştır. Üçüncüsü ihlas. Dördüncüsü hikmetle güzel öğüt. Beşincisi ise tevhide çağrıdır. Bu beş temel başlıkta toplanır özellikler. Ayrıca kardeşlerim gönderilen tüm peygamberlerin birbirleriyle ortak sıfatları da vardır. Birincisi sıdk, doğruluk. İkincisi emanet, emin olmak. Üçüncüsü gelen emri tebliğ etmek. Dördüncüsü fetanet, çok akıllı çevik ve zekiydiler. Beşincisi ismet sıfatı. kötülük işlemeden günahtan korunmuş insanlardı. Salatü selam onların üzerine olsun kardeşlerim. Neden bu özelliklerin üzerinde duruyorum? Müslümanın şiarı olması gereken vasıftır bunlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslüman kime denir diye sorulduğunda ne diyor ilk sözü hatırlıyor musunuz? Elinden ve dilinden emin olunandır diyor. Bakın peygamberlerin tüm ortak sıfatların birincisi de budur. Doğruluktur. İkincisi emanet geliyor. Hangi bir insan emanete riayet etmezse onun sözüne, duruşuna, davetine itibar edilir kardeşlerim. İnsan doğru olacak, emin olacak ki duruşundan, konuşundan, konuşulandan insanlar ne yapsın? Etkilensin, kabul etsin. Tebliğ ondan sonra başarılı olur. İşte bu özellikler ve sıfatlar gönderilen tüm elçilerde ortaktır. Hepsi bu özelliklere sahip olarak hep kavimlerinin önüne çıkmış hakkı ve hakikati haykırmışlardır. Ama kabul edilmiş ama inkar edilmiş ama bütün özellikleri bunlardır kardeşlerim. Peygamberlerin Ana başlıklar ile ifade etmeye çalıştığım hususiyetleri ve vasıflarıyla birlikte bir de görevleri vardır kardeşlerim tabi peygamberlere ait her şey önemlidir ama görevlerine ait alanlar ise farklı bir kategoride biraz daha önem arz etmekte Zira o görevlerin doğru bir biçimde anlaşılması Peygamberlerle ümmetleri arasında olması gereken hukukun da en doğru bir şekilde kurulması sağlanacaktır. Yani onların görevlerini bilme, bir yönüyle peygamberlerden neyi alacağımızı bilme, neyle sorumluluğumuzun farkına varma, işte bu bilgi ışığında genelde tüm peygamberlerin, özelde ise son peygamber olan Ali Selametü görevlerinin de 5 ana başlıkta toplandığını görüyoruz kardeşlerim. Bu 5 başlık birincisi tebyindir. Yani bugünkü sohbetimize konu olan mesele bir şeyin herkesin anlayabileceği şekilde beyan edilmesi. 2 tebliğ, 3 davet, 4 talim, 5 Tezkiye. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile bizlerin arasındaki hukuku iyice anlayabilmek için işte bu beş başlığın dikkatlice ele alınması gerekir kardeşlerim. Bundan dolayı biz de bu başlıkları kısaca bu sohbetimizde birer birer ele almaya çalışacağız inşallah. Tebiyin ne demek? Kardeşlerim, tebīn kavramının kökü olan beyan kelimesi, Allah Azze ve Celle'nin kitabının içinde birçok kalıpta kullanılan bir kelime. Kur'an'da beyan köküne ait kelimeler 523 defa geçiyor. Bunun birçoğu da Türkçe'de kullandığımız beyan, beyine, beyinat, tebīn, tibyan, mu'bin, mübeyinat diye birçok kelime. Hepsi Kuranın içinde geçer ve bu kökten türeyen tebyin kavramı ise 36 defa zikredilmiştir. Evet, beyan kelimesine lisanur Arap'ta baktığımızda 5 tane temel anlam veriyor kardeşlerim. Bunların hepsinde kullanıyoruz. Onun için burada zikrettim. Birincisi vasıl yani birleştirme. İkincisi fasıl yani ayırma. üçüncüsü zuhur ve vuzuh yani açıklık ve netlik, dördüncüsü fesahat, tebliğ ve ikna gücü, beşincisi ise insanı diğer varlıklardan ayıran anlamı yetisi ve özelliği yani hayvandan ayıran özellik. Görüldüğü üzere beyan kelimesinin böyle önemli ve çeşitli anlamları var kardeşlerim. Allah'ın kitabına baktığımızda bu anlamları içeren tüm kullanımların hatta daha fazlasının kullanıldığını görüyoruz. İşte bu bilgiler ışığında tebyin kelimesinin ne anlama geldiğini daha net bir şekilde ifade edersek şöyle diyebiliriz. Açıklama, açığa kavuşturma, anlaşılır kılma, duyu ve zihin yoluyla idrak edilip Hal ben bir hale vardır mı? Şimdi bu tanımlardan sonra tebyin görevinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için ne anlama geldiğini şöyle ortaya koyabiliriz: Allah'tan aldığı mesajları insanlara iletirken ki bu iletme görevi tebliğidir, muhataplarının daha iyi anlayabilmesi için her türlü açıklamayı yaparak sadece sözlü olarak değil pratik olarak da göstererek onların bu mesajları doğru bir şekilde anlayıp kavramalarını sağlamasına tebyin denir. Bu bir kavramdır kardeşlerim. Fark edildiği üzere sadece sözlü değil pratik olarak dedik. Bu ayrıntıya neden ihtiyaç duyduk? Aslında beyanın sözlü ve fiili yapılması tatbiktir. Demek ki tebin bazen tatbiki de içerebiliyorum. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir görevi olan talim görevi de tatbik ile alakalı bir alandır. Evet, burada önemli bir noktaya daha temas etmek gerekir ki o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teşriği görevidir ve Vesselam'ın teşri görevini anlayabilmemiz için iki ayeti burada paylaşmamız gerekir kardeşlerim. Birincisi Araf 157, ikincisi de Tövbe 29. Bu da mealcilere tam bir reddiye olan ayet-i kerimelerdir. Aynı zamanda bunları not edin. Çünkü onlar Kur'an bize yeter derler. Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve selamın helal ve haram koyma yetkisini kabul etmezler. Ama bakın bu ayet, bu iki ayet Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve selam'a teşrih, hüküm koyma hükmü vermiştir. Bakın ayeti i kerimede yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye o ümmü peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara İyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, piş şeyleri haram kılar, ağırlıklarını ve üzerindeki zincirleri indirir, o peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen Nura uyanlar var ya, işte kurtuluşa eren onlardır, diyor Araf yüzeyliyetler.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 konulan hükmü beyan etme, var olan hükmü tehkit etme manası taşır ki aleyhissalatü vesselamın teşriği görevi belki müstakil bir başlık altında anlatabiliriz ama tebyin ile yakından bir bağı olduğu için onu bu başlık altında değerlendirme daha uygun. Allah subhanahu ve teala birçok ayette gönderdiği kitabın apaçık olduğunu söylemiyor, söylemiyor mu kardeşlerim? Hal böyleyken mübin bir mübin bir kitabın tebhine ihtiyacı var mıdır sorularını soran birçok insan var. Yani e, bu Kur'an bize yeter. Apaçık bir Kur'an. Bunun beyana ne ihtiyacı var diyen birçok fırkalar çıkmış ve sünnet inkarına gitmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da yakışıksız birçok sözler söylemiştir. Mübin açıklayan, apaçık ortaya koyan, kesip ayıran ifade etmek istediği şeyleri en ince ayrıntısına kadar anlatan demektir. Böyle olduğu için Kur'an-ı Kerim mübin sıfatından dolayı apaçık bir kitaptır. Madem Kur'an apaçık bir kitap, öyleyse Kur'an'ın ilk muhatabı olan Ali Sülatil ve sellem'e neden bir daha açıklama yetkisi verilsin. O da açıklamaya ihtiyaç duysun gibi birçok sorular gelebiliyor kardeşlerim. Yine bir Kur'an cemaat olan sahabe neden bazı ayetlerin açıklaması için aleyhissalatü vesselama sorular sorsun? Bu suallere cevap vereceğiz ama önce Kur'an'da tebin görevinin aleyhissalatü vesselama nasıl verildiğine bir bakalım kardeşlerim. Bakın Nahl suresinin 43 ve 44. ayetleri çok açık bir şekilde ifade ediliyor ve deniliyor ki senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. Onlar da apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik diyor. Aynı surenin 64. ayetinde de benzer bir ifade var. Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyleri insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik diyor Allah Azze ve Celle. İşte bu iki ayette açıkça görüldüğü üzere kardeşlerim. Kur'an'ın tebyin açıklanma görevi sadece Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a Allah azze ve celle tarafından verilmiştir. Peki biz bu durumu nasıl anlayacağız? Bir tarafta mübin bir kitap, diğer tarafta tebyin göreviyle vazifelendirilmiş bir peygamber Aleyhissalatu vesselam. Bu soruya bir sahabenin başından geçen bir olayla cevap verelim ki mesele daha net anlaşılsın kardeşlerim. Hayber'in fethi sırasında Müslüman olduğu söylense de nübüvvetin ilk yıllarında iman eden bahtiyarlardan birisi İmran bin Hüseyin'dir. Onun babası Hüseyin bin Ubeyt oğlu İmran'dan sonra Müslüman olmuş. Babasının Müslüman olduğu o tablo Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çok duygulandıran bir tablo olduğu için burada aktarma ihtiyacı hissettik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Kabe'nin avlusunda bir grup sahabeyle otururken İmran'ın babası geliyor. Mekke müşriklerinin telkinleriyle Aleyhisselatü Vesselam'ı İslam'dan vazgeçirme maksadıyla geliyor. Niyeti bu. İmran Babasının gelişini görünce hiç oralı olmuyor ve kendisini belli etmemeye çalışıyor. Hüseyin bin Ubeyt gelip ve vesselamla görüşüp Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı İslam'dan vazgeçirmeye çalışırken dinlediği bazı ayetlerden etkilenerek Müslüman oluyor. Onun dilinden şahadet cümleleri döküldüğünde oğlu İmran saklandığı yerden çıkıp babasının elini ayağını öpüyor sevincinden dayanamıp onun yüzünü gözünü ayağını öpmeye başlıyor aleyhissalatü vesselam bu hali görünce duygulanıp mübarek gözlerinden dökülen yaşlar sakalının üzerinden süzülmeye başlıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı bu kadar duygulandırmasına sebep insanlar merak ediyor ve soruyor ey Allah'ın Resulü seni ağlatan nedir? Neden bu kadar müteessir oldunuz? Ali sallallahu ve Selam diyor ki imanın birleştirdiği bu baba ve hol oğlunun haline alıyorum. Bakın biraz önce Hüseyin kafir olarak geldiğinde İmran babasına tenezül etmedi, gizlendi, ona görünmemeye çalıştı. Sonra babası iman edince onun elini ayağını öpmeye çalıştı. İşte beni ağlatan imanın bu güzelliğidir diyor. Allah hepimize imanda birleşmeyi nasip etsin kardeşler. İmran bin Hüseyin ilim yolunda yürüyen yüce bir sahabeydi ve gerçekten sahabeler arasında da ilmiyle ağırlığını oluşturan bir sahabedir. Allah kendisinden razı olsun. Ahirette bizlere de. Görüşmeyi nasip etsin. Ve Aleyhisselatü Vesselam'dan bize 180 kadar hadis nakletmiştir. İşte bu büyük sahabenin hayatından kaynaklarımız bize Kur'an'ın mübin oluşunun ne anlama geldiğini ve Aleyhisselatü Vesselam'ın teb'in görevinin muhtevasının ne anlama geldiğini anlatacak bir örnek aktarmak istiyorum İmran bin Hüseyin'in içinde bulunduğu bir cemaatta aynen günümüzdeki gibi birisi kalkıyor diyor ki bize Kur'an dışında başka bir şey anlatmayın ne de olsa o nubin bir kitaptır ne ararsak onda var bundan dolayı biz Kur'an'dan başka bir şey tanımayız bize Kur'an Yeter diye bir söz söyledi. Bu sözleri duyan İmran bin Hüseyin o adama şöyle döndü ve dedi ki sen ne ahmak adamsın. Söyle bakalım. Kur'an'ın hangi ayetinde öğlen namazının dört rekat olduğu yazıyor. Söyle bakayım. Hangi ayetinde sabah, akşam, yatsı, cehri, öyle ikindi sırrı gizli yazıyor. Söyle bakalım. Kur'an'ın müpem yani kapalı meselelerini nasıl anlayacağız? Onları ancak Ali Selat ve selam tebin etmiş, açıklamıştır. Ve hayatı ile de tatbik edip bizlere göstermiştir. İşte İmran bin Hüseyin'in Allah ondan razı olsun cevabı ile biz de Kur'an'ın mubin oluşunu Aleyhisselatü Vesselam'ın tebyin görevinin ne olduğunu biraz olsun anlamış oluyoruz. Bu örnekten anlaşıldığı gibi Kur'an emirleri yasakları, mükellefiyetleri vazifeleri yani kulluğun her bir şeyini açıkça söyler istediklerini belirler ama bunun nasıllığını yani tatbikinin nasıl olacağını beyan etmez. Bunu doğrudan elçisine havale eder kardeşlerim. Kur'an namaz kılın, namazı ikame edin der ama nasıllığını, kaç dikkat olduğunu, sünnet mi, farz mı, vacip mi artık her ne olduğunu Allah Resulü ve Vesselam'a bırakır. O da beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyerek tek birden selamı kadar bize ne yapar anlatır. Kur'an zekat verin der nasıl verileceğini, nisap miktarının ne zaman, kime, ne şekilde, nasıl verileceğini alislatibeselama bırakır Kur'an. Kur'an hacin farziyetini söyler ama temel açıklamalar yapar, onun menasikini ancak Ali Selat ve bırakır. Dolayısıyla Kur'an işin özünü söyler, Ali Selat ve selam işin tatbik sahasını ortaya koyar. Bundan dolayıdır ki biz Kur'an için satırlardaki Kur'an efendimiz Ali Vesselam'ın ve ise Kur'an'ı natık konuşan Kur'an ve yaşayan Kur'an deriz kardeşlerim. Burada zikredilmesi gereken önemli bir husus daha var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam apaçık olan Kur'an'ı akılları ve kalpleri birçok dış etkenden etkilenen muhataplara ulaştırmak zorundaydı. Kur'an'a muhatap olanlar eğer akılları ve kalpleri üzerinde bulunan perdelerden kurtulmazlarsa tam anlamıyla ondan istifade edemezlerdi. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çoğu zaman tebyin görevinin bir gereği olarak muhataplarının akıl ve kalplerini hep Kur'an'ı anlayacak bir hale getirir. Tabiri caiz ise onların zihinlerini apaçık kılmaya çalışırdı. Böylece tüm perdelerden arınan insan ilahi kelamı doğru anlar ve kavrardı kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Malum olmak üzere Kur'an-ı Kerim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a birkaç farklı şekilde gelmiştir. Bu geliş şekilleri içerisinde yazılı bir metnin kendisine ulaşması yoktur. Yani Kur'an Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a ya bizzat Cibril'in lisanı ile ulaşmış ya efendimizin kalbine ilka edilmiştir. Dolayısıyla vahyin Geliş şekli yazılı değil, sözlü olmuştur. Gelen sözlü vahiy apaçıktır kardeşlerim. Ama yine de bazen aleyhissalatü vesselamın gelen mesajı daha iyi anlama adına Cibril'e soru sorduğunu da görmekteyiz. Mesela daha iyi anlaşılsın diye sizlere iki tane örnek paylaşacağım. Birisi Mayda suresinin 33. ayetinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri ya da asılmaları veyahut da ellerinin ve ayaklarının çaprazvari bir şekilde kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmesidir. Bakın bu ayette istenilen şeylerin ne olduğu konusunda herhangi bir kapalılık var mı? Hayır. Ayetin hükmü çok açık ve net. Yani mobil. Apaçık bir kitabın apaçık bir hükmü var ortada. Ama dikkat edilirse ayette iki suça karşı ki bu iki suç Allah, Resul, Allah ve resuluna karşı savaş açma ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktır. Bu iki suça dört ayrı ceza sayılıyor. Bu neydi? Öldürülmeleri ya da asılmaları, el ve ayakların çaprazvari bir şekilde kesilmeleri ve sürgün edilmeleri. E peki nasıl anlaşılacak bu hüküm? Bakın bu ayetler nazil olunca Ali Selatü Ayetin apaçık hükmüne rağmen Cibril'den biraz tafsilat istemiştir. Ey Cibril, Rabbımızın beyan ettiği bu hükümlerin uygulaması nasıl olacak diye bir soru sormuştur. Bu soruya karşı Cibril, Ya Resulallah, eğer bir adam sadece hırsızlık yapmışsa elini kesmelisin. Zaten bu konu hakkında Maid 38'de apaçık bir hüküm var. Eğer Sadece yol kesmişse ayağını kesmelisin. Hem yol kesip hem hırsızlık yapmışsa hem ayağını hem elini kesmelisin. Adam öldürmüşse kısas uygulayıp sen de onu öldürmelisin. Hem adam öldürmüş hem yol kesmiş hem de onun bunun ırzına tecavüz etmişse sen de onu asmalısın. Yok bundan daha az bir suç işlemişse sen de onu sürgün etmelisin demiştir. İmam Taberi, cam beyanda Nese'yi Muharebe 7'den nakletmiştir. Mesele anlaşıldı değil mi kardeşler? Mubin olan bir kitabın, Mubin ayetlerinin mesajları anlaşılıyor ama mesele tatbik sahasına geldi mi bu saha asla rehbersiz yürünmüyor. ve Vesselam bile Cibril'in refakatında yürüyorsa Sahabe aleyhissalatü vesselamın refakatında yürüyor. İşte bu refakatçılık bir yönüyle tebiyin görevinin muhtevasını oluşturuyor kardeşlerim. Bir diğer örnek de hepimizin bildiği bildik bir ayet. Araf 199. Bu ayette de Rabbimiz Efendimiz'e hitaben diyor ki Ey Resulüm sen af yolunu tut, iyiliği emret cahillerden yüz çevir. Almış et. Görüldüğü gibi ayet gayet anlaşılır bir uslupta. Vermek istediği mesaj oldukça net, açık. Ancak bu ayet nazil olduğunda aleyhissalatü vesselam Cibril'e yine bir soru sormak durumunda kalmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Cibril bu ayette benden istenen affe ve Musamaha yolu nasıl tutulacak diye sorulmuştur. Mesaj çok açık olan bu ayette bile aleyhissalatü vesselamın cibril'e soru sorması önemlidir kardeşlerim. Sesim net değil mi? Burada bilmemiz gereken çok temel bir şey var. Özellikle Kur'an'ın ilk muhatapları olan Allah Resulü ve vesselam ve sahabe için Kur'an'ın lafız ve mana itibariyle herhangi bir kapalılığı söz konusu değildir. Onlar gelen ayetlere ne diyor, ne söylüyor sorusunu sormak zorunda kalmıyorlardı. Çünkü Kur'an onlar için apaçıktı ve hemen bunu anlıyorlar ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hemen bunu ne yapıyorlardı? soruyorlardı. Ama iş söylenen mesajların nasıl tatbik edileceğine gelince işte o yol rehbersiz yürünecek bir yol değildi kardeşler. Allah razı olsun. Nasıl sorusunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cibril'e sormalı. Sahafi, sahabe Efendimiz'e sormalı. Elbette sonradan gelenlerde bu nebevi mirasa sormalıdırlar kardeşlerim ben abdest alacağım nasıl Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl almışsa davet yapacağım nasıl ve vesselam nasıl yapmışsa yani hangi mesele olursa olsun ne kadar okursak okuyalım gidip tatbikine sahabenin hayatına geçirmesine bakmak zorundayız tekrardan Aleyhisselatü Vesselam'ın ayette geçen af yolunun nasıl tutulacağı konusuna Cibril'e sormasına dönersek, bakın Cibril Aleyhisselam'ın yanıtı şöyle oluyor. Burada senden istenilen, sana haksızlık eden ve zulmedeni bağışlaman, seni mahrum bırakana vermen, seni terk edeni ziyaret etmendir buyuruyor. i̇bn Hacer Hacer bari de açıklıyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, güzel bir anlayış versin. Burada senden istenilen, sana haksızlık eden ve zulmedeni bağışlaman, seni mahrum bırakana vermen, seni terk edeni ziyaret etmendir. Kolay mı bu haberler? Gerçekten insan olarak nefislere zor gelen meseleler, ama Ali Celat ve selam ayet olarak emredilen ve itibar ne kadar hususi ise olsa da inilen itibar nedir burada? Umumdur. Tüm ümmet için geçerli bir ayettir ve bizim de buna uymamız gerekir. Görüldüğü üzere Kur'an'ın ilk muhatabı olan Ali vesselam ve Allah subhanahu ve taala'nın ne dediğini ne demek istediğini çok iyi anlıyordu. Çünkü ona aleyhissalatü vesselama indirilen mesaj mubin yani apaçıktı. Mesele istenilen şeylerin nasıl hayatta tatbik edilmesine gelince işte bu konuda ihtiyaç hasıl olduğunda Cibril'den yardım alıyor ve söz konusu vahyin gereğini hayatta tatbik ediyordu. Kur'an'ın ve Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam'ın ilk muhatapları olan sahabe nesli, Allah hepsinden razı olsun, aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi davranıyor. Onlar da Kur'an'ın ne dediğini ve ne demek istediğini büyük ölçüde anlıyor. İşin nasıllığını ise Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatında bizzat görüyor. Anlamadıkları, eksik anladıkları ya da maksadı kavrayamadıkları bir şey olduğu zaman da görevi tebiyin olan ve vesselam'a müracaat ediyor ve ondan öğreniyorlardı okuduğunuzda birçok rivayetlerde görürsünüz insanların saptığı yoldan çıktığı sünneti terk ettiği bidatlarla iştigal olduğunda sahabeler onlara ne diyor siz Kur'an'ı okuyup duruyorsunuz sizin için Allah'a uman ahireti zikreden için en güzel örnek, en güzel numune Allah Resulü Ani ve Veselam yazıyorken ne çabuk sapıttınız? Daha sahabesi aranızda bolca dururken nasıl sünnetinden yüz çevirip yeni yeni şeyler icat ediyorsunuz diyerek insanların bidatına engel olmaya çalışmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Ani ve Veselam'ın Kuran'ın tefsiri verilmiştir ki hiç şüphesiz en önemli Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettiği alandır. İşte bu hakikatten dolayı onun tefsirde yegane söz hakkı olduğunu beyan etmek zorundayız kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'tan gelen ayetleri insanlara anlatmış ve onların beyanını birçok meselede ne yapmış zikretmiştir. Bugün tefsir adı altında yazılan birçok eserler Allah'ın ayetlerini zikrederek manalarını kendi akıllarına, kendi itikatlarına, kendi görüşlerine yer vererek açıklama yoluna gitmişler ve birçok insanın en başta kendileri sapma ve arkadan gelen neslin de sapmasına sebep olmuşlardır. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Hani halk arasında işte yok dirayet tefsiri, yok hadis tefsiri, yok şu tefsiri, şu bu tefsiri diyorlar ya rivayet tefsiri dışında gelenlerin %99'unu doğru aktarsalar dahi bir tanesini yanlış aktarması ve Müslümanların ona uyması yoldan çıkması için kafedir kardeşlerim. Sohbeti uzatmak istemiyorum. Vereceğim mesajlar fazla. Bu konuda tefsirlerde çok çok örnekler var. Allah izin verirse bir dersime müstakil olarak sırtlı tefsirdeki yapılan kasıtlı itikadi arızalara ayırt edeceğim. İnşallah onda çok daha net anlaşılır sohbetimiz. Evet kardeşlerim, bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an tefsirinin çeşitlerini ve Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i sözlü olarak çokça tefsir ettiğini ve beyan ettiğini kitaplarda, kaynaklarda görürüz. Şimdi sizlere tefsir örneklerinden bir değerlendirme ve bazı tespitlerden anlatmak istiyorum. Birincisi Ali İsnaatü vesselamın tefsiri bazen Kur'an'ı Kur'anla tefsiriyle olurdu kardeşler. Buna en basit örneklerden bütün alimlerimizin verdiği En'am suresinin 82. ayetidir. Rabbimiz subhanohu ve teala İman edenler bununla beraber imanlarına zulüm bulaştırmayanlar işte ancak onlar emniyet içinde olanlardır. İşte onlar doğru yolu bulmuş olanlardır ayeti inince bu sahabeye çok ağır geldi kardeşlerim. Öyle büyük bir endişeye kapıldılar ki çünkü insan ne kadar titiz davranırsa davransın kirlenme günah işleme Yaratılışının nedir? Bir özelliğidir. Yani ister istemez insan hataya düşer, zulüm kapısı açılır, karşısındakine izan edebilir, haset edebilir, kinlenebilir. Yani birçok şeyler ne yapabilir? Düşünebilir. İşte bu ayet inince onlar buna kendilerine dünyayı ne yaptılar? Dar ettiler ve çok zor geldi. Ve bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittiler ve sordular. Ey Allah'ın Resulü, ayette geçen o imanlarına zulüm bulaştırma ne manaya geliyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ayette geçen zulüm sizin anladığınız zulüm değil. Siz Lokman'ın oğluna nasihatini Kur'an'da okumadınız mı? Orada Lokman oğluna ne diyor? Evladım, sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk Elbette büyük bir zulümdür. İşte burada geçen zulüm şirktir diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ne yapmıştır? Ayetteki zulüm kelimesinin en büyük zulmün Allah'a karşı işlenen zulüm yani ona eş koşma olduğunu anlatmıştır. İmam Bukhari bunu tefsirden naklediyor. Ve burada bu hadisin geniş tam metnini İsterseniz onu aktarayım size kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, zulüm üçtür. Bir, Allah affetmez. iki karışmaz. Üç, meyşiyetine kalmıştır demiştir. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler, eşler koşmanız, karışmadığına gelince kul hakkıdır, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacaktır. Altının dinarın fayda etmediği gün gelmeden önce ne yapın? Elallah şimdi. Üçüncüsü de kişinin kendi nefsine karşı yaptığı zulümdür ki bu da Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Görüldüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bir Kur'an ayetini başka bir Kur'an ayetiyle bakın ne kadar güzel. Tefsir ediyor kardeşlerim. Hani Kur'an apa çıktı? Hani peygambere aleyhissalatü vesselama müracaat edilmeden anlaşılıyordu? Bakın sahabe olma, Arapçayı bilme, peygamber Aleyhisselamı görme, meclisinde bulunma bile o ayetleri anlamaya yeterli malzeme ne yapmadı? Olmadı. Ne yaptılar? Gittiler sordular. Peki ne cevap aldılar? E yine okudukları Kur'an'dan bir cevapla meselelerini çözmediler mi? Ama aleyhissalatü vesselam'a sormadan bunu ne yapamadılar? Anlayamadılar. İkinci vermek istediğim örneksez Rümer suresinin 53. ayeti. Sahabenin dünyasında çok farklı yeri ve hatıraları olan birçoklarının ayaklarının bağını çözen, umutlarını artıran tevbe kapısının nasıl açık olduğunu beyan eden bir Kur'an ayetidir. Bu ayeti bir gün Ali Selatü vesselam onlara okuduğunda ihtimal ki o halkaya sonralardan katılan biri bir soru sormuştu. Önce ayeti bir hatırlayalım. De ki: Ey kendi aleyhlerine olmak üzere hatta aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Ayette gerçekten duyunca bu insanları sevinçlere gark eden bir müjde ve genel bir ifade var. İşte bir sahabe bu ayete şahit olunca Ey Allah'ın Resulü Allah tüm günahlarımı bağışlar mı diye bir soru sordu. Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam evet dedi. Sahabi şirki deme Allah'ın Resulü dedi. Ali Sallallahu Aleyhi ve bu son sorulan sorudan hiç hoşnut olmadı. Bunun üzerine Nisa suresinin 48. ayetini okudu. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını Günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Bu beyanıyla Ali Selatü vesselam aslında Zümer Suresi 53. ayetteki bir ifadeyi Nisa Suresi'nin 48. ayetiyle ne yapıyor? Tefsir etmiş oluyor kardeşlerim. İşte Ali Selatü Kur'an'ı Kur'anla tefsir edişine çok bariz iki örnektir bunlar. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu konuda çok muhteşem bir eser var ama biraz ağırdır. El-İtkan, bir ulumul Kur'an, Kur'an ilimleri ansiklopedisi diye İmam Suyti'nin iki cilt muhteşem bir eseri vardır. Bulabilirseniz almanızı ve kütüphanenizde bulundurmanızı tavsiye ettiğim mükemmel bir kitaptır. Orada bunun birçok geniş geniş izahlarını bulursunuz. İkincisi Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de var olan bazı kapalı hükümleri açıklar ki daha anlaşılır kılardı kardeşler. Aleyhisselatü Vesselam ilahi kelam içerisinde bazı hükümler açıklamalar getirir o hükümlerin en alt ve en üst sınırlarını belirlerdi. Mesela Maide 38. ayetten bahsettik biraz önce. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerinin kesilmesini apaçık beyan eder. Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Maide 38. Burada hüküm açık ancak bu noktada önemli bir sorun var. Çalınan eşya ne olursa olsun ceza aynı mı olacak? Yani hırsızlık yapana verilecek el kesme cezasının uygulanabilmesi için çalınan eşyanın değerinin bir alt sınırının belirlenmesi gerekli değil mi? Bir simit çalanın da eli kesilecek, bir bankanın içini boşaltanın da aynı şekilde Eli kesilecek. İşte aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın değinmediği bu alanı tebin vazifesinin bir gereği olarak açıklıyor ve hırsızlık haddinin uygulanabilmesi için bir alt sınır belirliyor. Çeyrek dinar veya daha fazla çalanın eli kesilir buyurmuştur. Malum olduğu üzere dinar altın para, dirhem gümüş paradır. Bir dinar o günlerde kardeşler 4.26 gram altına denk geliyordu. Çeyrek dinar da 1.65 gram altın ediyordu. Yani çeyrek dinarın altında bir şey çalınmışsa onun eli kesilmez. Başka cezalar verilir ama bu miktar ve üstünde bir şey çalınmışsa el kesilirdi. Yine aleyhissalatü vesselam bazı sözlerinde 3 dirhem değerinde bir şey çalanın Eli kesilir buyurmuştu. İşte görüldüğü gibi Kur'an'da kapalı olan bir hüküm Aleyhissalatü Vesselam'ın beyanı ile böylece ne yapmıştır? Açıklığa kavuşmuştur kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah Azze ve Celle ilimle amel etmeyi ve hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Yine üçüncüsü Aleyhissalatü Vesselam vaz edilen hükümleri tekit eder iyice sağlamlaştırırdı kardeşlerim. İnsanların daha iyi anlayıp vaz edilen hükümlere daha fazla sarınmaları için Allah Resulü sallallahu vesselam Kur'an'daki bazı hükümleri tekit yani pekiştirme ederek insanlara açıklardı. Mesela şarap, kumar, putlara kurban edilen hayvanların Murdan işler olduğunu belirten May'de 90. ayeti nazil olunca aslında ayetin hükmü çok açıktı. Her okuyan orada Rabbımızın içki ve diğer şeyler için nihai hükmü verdiğini anlardı. Ne diyor ayet? Ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans otları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluş eretsiniz şimdi Rabbimiz'in buradaki beyanı çok açık ve netti ama buna rağmen ayet nazil olunca aleyhissalatü vesselam sahabeye içki kesinlikle haram edildi diyerek inen bu hükmü tehdit etmiş ve bir yönüyle tefsir etmiştir kardeşler. dördüncüsü ve vesselam umumi hükümleri tahsis eder yani genel hükümleri özelleştirirdi kardeşlerim ilk etapta okuyan vaz edilen hükümle umumun genelinin kast edildiği varsayımını aleyhissalatü vesselam açıklamalar getirerek tahsis eder yani genel hükmü biraz daha özelleştirirdi bakın mesela Nisa suresindeki mirasla ilgili ayette Allah size kadınlarınız hakkında vasiyette bulunuyor Erkeğe iki kadın payı kadar pay vardır. Nisa 11. ayetinde çok genel bir hüküm vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu genel hükme özel bir şerh düştü ve dedi ki katil mirasçı olamaz. İşte burada Ali Aleyhisselatü Vesselam ayette belirtilen genel hükmü bu sözüyle tahsis ediyor yani özelleştiriyordu. Bunun gibi birçok örne. Görebilirsiniz. Beşincisi Aleyhisselatü Vesselam mutlak lafızları takkit ederdi. Yani kayıt altına alırdı. Buna usulde inşallah bir gün ders yaparsak kaidelerle alakalı orada birkaç usul öğreterek e, değinmek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam ayetlerde geçen bazı mutlak emirlerin şartlarını miktar ve ölçülere göre belirlerdi ki, aynen demin vermiş olduğumuz misalde hırsızlık yapanın elinin kesilmesini emreden ayette kesilmenin ölçüsüne dair hiçbir açıklamada bulunulmuyor. El nereden kesilecek? Koldan mı, dirsekten mi? Ya da kesip koparılacak mı? Yoksa sadece çizgi şeklinde iz bırakıp şekilde mi çizilecek? İşte tüm bu sorular onun Ali açıklama ve uygulamaları ile ne yapmış? Son bulmuştur kardeşlerim. Aleyhisselatü ve Selam elin sağ bilekten koparılarak kesileceğini açıklamış ve mutlak emri taklit etmiş ve kayıt altına almıştır. Yine altıncısı Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam müşkili yani anlaşılması zor olan şeyleri tavzih eder yani açıklardı. Allah Resulüne İslatı ve Selam ilahi kelam içerisinde muhatabı zor durumda bırakan, onun zihin ve yüreğini zorlayan nice ayetleri, hikmet dolu sözleriyle ne yapmıştır? Açıklama yoluna gitmiş, daha anlaşılır kılmıştır. Mesela Tebe 34'te gelen altını gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele ayeti nazil olunca sahabe dehşete kapılmış. Meşru mal biriktirmenin bile azaba yol açacağını zannetmişlerdi. Herkes kendini bir yoklasın. Bu ayeti okuduğumuzda İlk aklımıza gelen bu değil mi kardeşlerim? Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayetteki mesajın nasıl anlaşılması gerektiğini açıklayarak meşru biriktirmenin mali yükümlülük olan zekatın verilmesinden sonra geriye kalan malın sorun olmadığını beyan ederek açıklama yoluna gitmiş ve buyurmuş ki Allah zekatı sadece mallarınızın geriye kalan kısmını temizlemek için farz kılmıştır. Bir de ölümünüzden sonra bırakacağınız mallarda ise mirası size farz kılmıştır demiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Yedincisi Ali Sallati ve selam müphemi kapalı olanı beyan eden açıklardı kardeşlerim. İlahi kelamın teferratına Kapı açmadan sözün özüyle beyan ettiği nice ayetler Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsir ve tebiniyle açıklanmış kapalı olan nice ayetler o nebevi beyan ile anlaşılır kılmıştır. Mesela namazlara orta namaza devam edin Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayetinde geçen orta namazın hangi namaz olduğunu Allahü Selam ve Selam ne yapmıştır? Bu ikindi namazıdır diyerek onun müphem olan ifadesi açıklığa kavuşturmuştur. Evet. Ali radıyallahu anh diyor ki Allahü Resulü İsselat ve Selamdan birlikte ön de karbinde beraberdiniz. Bize es Salatıl Ustadan alı koydular ta ki güneş batana kadar da namaz kılmamıza imkan vermediler. Onlar bizi namazlarımızdan alıkoydular. Allah da onların kabirlerini ve evlerini ateşle doldursun diyerek bir dua etti demiştir. Buradaki namazın ikindi namazı olduğunu beyan etmiştir. İmam Bukhari tefsirden naklediyor. Sekizincisi Ali Hüseyin Sallatü vesselam teoriyi pratiğe çevirerek ameli olarak açıklama yapardı kardeşlerim. Nice ayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selamın bizzat fiilleriyle tefsire kavuşur. İnsanlar okudukları hükümleri Ali sallallahu aleyhi ve selamın ameli olarak ortaya koyduğu örnekliği ile iyice anlardı kardeşlerim. Mesela günümüzde en çok ihmal edilen meselelerden bir tanesi. Müslümanların en çok dikkat etmesi gereken meselelerden bir tanesi. Benim de bu konuda çok hassasiyetim var. Hatta birçok sevdiğim arkadaşı bile bu yüzden kaybettim. Yani ben bu konuda çok hassasım. Sahabeler aralarına bir ağaç, bir taş, bir engel bile gelse selam verir ayrılır, selam verir bir araya gelirlerdi. İşte Allah Azze ve Celle... Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selamlayın yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır ayeti nazil olunca Ali sallallahu aleyhi ve selam kendisine selam verenlere çok daha güzel karşılıklar vererek bunun nasıl olacağını ameliyle ne yapmıştır göstermiştir. Selman diyor ki Allah kendisinden razı olsun bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü Allah'ın selamı senin üzerine olsun dedi. ve vesselam Allah'ın selamı ve rahmeti senin üzerine olsun karşılığını verdi. Sonra bir adam geldi Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun dedi. ve vesselam Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun karşılığını verdi. Sonra başka bir adam geldi Ey Allah'ın Resulü Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun dedi. Aleyhissalatü vesselam senin de üzerine olsun dedi. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın nebisi, anam babam sana feda olsun. Falan filan sana selam verdi. Sen fazlasıyla karşılık verdin. Bana niçin böyle davrandın dediğinde Aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. Sen bana artıracağım bir şey bırakmadın ki. Bu hadise Verilen söze cevaptan sonra demek ki selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat ifadesinden daha fazlası yok kardeşlerim. Olsaydı aleyhissalatü vesselam bunu ne yapardı söylerdi bu konuda fiili bir hal olarak ortaya ne yapardı koyardı. Görüldüğü üzere aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı bir emri ameli olarak yerine getirmiş. Böylelikle istenilen emir onun kutlu hayatı ile adeta tefsir edilmişti kardeşler. Burada bir ekleme yapayım. Sadece mektuplarda ve ma'furetuhu eklemiştir. O da sadece yazıyla birinin davet ettiğinde yazılabilir. ve vesselam'ın hayatında sözlü ve fiili olarak hiçbir insana bu şekilde Selam aleyküm ve ve berekatü ve mağfiretu dedi bize nakil edilmemiştir. Yine de Allah alem diyelim. 9 Ali İsnaat ve Senan birtakım lugavi izahlarda bulunarak açıklamalar yapardı kardeşlerim. Mesela o tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, saihun olanlar, ruku edenler Tecdeye kapananlar, Tevbe 112'de geçen Sa'ihun kelimesinin aleyhissalatü vesselam oruç tutanlar diye açıklayarak kelimenin anlaşılmasını sağlamıştır. Bu konuda bir örnek daha vermek gerekirse Ayşe annemizin sorduğu bir soruya örnek verebiliriz. Ayşe annemiz bir gün Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin. O sizi seçti. Din konusunda üzerinize hiçbir hareç yüklemedi ayetinde geçen hareç kelimesinin anlamını Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'a sorduğunda o darlıktır demiştir. İşte bu örneklerde olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam yine başka ayetlerde, lugavi izahlarda bulunarak sahabenin anlamakta zorlandığı nice kelimelerin anlamını açıklamıştır. Mesela bir gün sahabe Sabeye bir nasihat ederken, Habbetül Sevda Samdan başka her derde devadır dediğinde, Sahabenin baktığını görüyor, anlamadığını anlıyor. Habbetül Sevda şu sizin bildiğiniz siyah çarotu var ya, odur. Sam kelimesi anlaşılmayınca, Badül Mert yani ölümdür diyerek, anlaşılmayan kelimeleri, lugavi kelimelerin içini ne yapmıştır, beyan etmiştir. Onuncusu ise aleyhissalatü vesselam bir takım vasıfları belirterek açıklamalarda bulunurdur ki bu da Allah Resulü ve vesselamın tefsir örneklerinden Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bazı mesajların muhataplarca iyi anlaşılması için vasıfları belirtmesi ve böyle yaparak mesajı daha anlaşılır hale getirmesidir kardeşlerim. Mesela en çok zikrettiğimiz ayetlerden bir tanesini örnek verelim. Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslam'a açar. Enam 125. Kardeşlerim bu ayet nazil olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki nur kalbe girince genişler ve açılır. Sahabe sordu. Ey Allah'ın Resulü. Bu halin dışarıdan görülen bir alameti var mı? Aleyhissalatü vesselam elbette diyor. Ebediyet yurduna hazırlanma, aldanma diyarından uzaklaşma, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanmaktır. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış versin ve bu nasihatı tutanlardan Bir başka örnekte Ebu Said Elhudur'dan nakledelim. Allah kendisinden razı olsun. Ateş yüzlerini yakar, orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar. Müminin 104. ayeti okununca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehennem ehli olan bu zümrenin tasvir edilen bu hallerini şöyle bahsediyor ediyor kardeşlerim. Ateş onu büryan eder de üst dudağı başının ortasına ulaşır. Alt dudağı sarkar, neredeyse göbeğine varır, bu halde onu günüş duruma düşürür buyurmuştur. Allah bizi de, neslimizi de bu duruma düşürmekten Allah koysun kardeşlerim. 11. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı ayetleri muhataplara misaller getirerek veya geçmiş ümmetlerden kıssalar anlatarak açıklardı. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın birçok ayetin iyi anlaşılması için örnekler getirmesi veya kıssalar anlatarak ayetin anlaşılmasına katkı sağlamasını birçok örnekte görmemiz mümkün kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi Cabir bin Abdullah anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah kulların Esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletir. Yunus 25. ayetinden sonra buyurdu ki ben rüyada gördüm ki Cibril başucumda, Mikail ayaklarımın yanında. Onlardan biri diğerine diyor ki sen buna bir misali anlat. O da diyor ki dinle, kulağın dinlemiş olsun. Düşün, kalbin düşünmüş olsun. Senin ve ümmetin misali büyük bir yurtta bir mesken yaptıran hükümdara benzer. Hükümdar o görkemli meskeni yaptırır, sonra orada bir sofra kurdurur, daha sonra elçisini gönderip insanları yemeğe davet eder, onlardan bazıları davete icabet eder, bazıları etmezler. Bu misalde davet eden hükümdar Allah'tır. O güzel yurt İslam'dır orada yapılan mesken cennettir. Ey Muhammed sen de davet eden o elçisin. Kimsenin davetini kabul ederse İslam'a girer. Kim de İslam'a girerse cennete girer. Kim de cennete girerse orada nimetlerden nasiplenmiş olur diyor. İmam Bukhari ve Tirmizi bunu naklediyor. Görüyor musunuz? Esenlik yurduna çağırma Nasılmış? Onun örneği. ikinci örnek ise Abdullah bin Mesud'dan Allah kendisinden razı olsun. Ondan dinliyoruz. Diyor ki ve Vesselam bir gün eliyle yere bir çizgi çizdi. Ve dedi ki işte bu Allah'ın dost doğru yoludur. Arkasından o çizginin sağından ve solundan bir takım çizgiler daha çizdi ve dedi ki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 Enam 153. ayeti okudu. Abdullah bin Mesud diyor ki biz anladık ki aleyhissalatü vesselam o şekil ve izahları ayeti iyice anlayalım diye yaptı diyor. Allah kendisinden razı olsun. Bakın yine sahabeden Nevvas bin Seman Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü'nden aktarıyor. Allah sıratı mustakim hakkında şöyle bir temsili inat buyurdu. doğru bir yol ve bu yolun iki tarafında iki duvar, duvarlarında ise açık olan müteaddit kapılar var. Kapılarda sarkıtılmış örgülerle örtülmüş. Bu yolun girişinde bir tebliğci bulunup diyor ki, ey ahali gelin ve hepiniz bu doğru yola girin, dağılmayın. Aynı şekilde seslenen bir başka tebliğci de yolun üstünde bulunmakta ki insan o kapılardan herhangi birini açmak ister istemez. Eyvah, sen ne yapıyorsun? Sakın açma, zira açarsan girersin der. İşte o doğru yol İslam'dır. Yolun iki tarafındaki iki duvar Allah'ın hudutlarıdır. Yola bakan açık ve perdeli kaplar Allah'ın haramlarıdır. Yolun başındaki tebliğci Allah'ın kitabı, yolun üstündeki tebliğci ise her Müslüman kişinin kalbindeki Allah'ın vaizidir diyor. Ahmet müsnetinde Tirmizi Emsal'dan naklediyor. İşte Ali Senati ve selam hep böyle misaller getirerek ayetlerin muhatapların akıl ve kalplerinde daha tesirli olmasını sağlıyor. Eğer varsa ayetlerde anlaşılması zor ifadeler, onlar da bu misaller, vesilelerle anlaşılır kılınıyordu kardeşler. Allah hepimize rahmet etsin. Sözü uzatıp bu yorgun gününüzün akabinde yormak istemiyorum. Sonuç olarak diyebiliriz ki Ali Selatü beyan yetkisi tebyin görevi gerçekten çok önemlidir. Bu nebevi rehberiyet olmazsa hiçbir yol yürünmez. Hele hele o yol Kur'an'ı doğru bir şekilde anlama yaşama yani tatbik etme ise daha büyük bir önem arz etmektedir. O halde yapılması gereken en önemli vazife kulluk yolunu a.s.m'in refakatında yürüme özellikle gelen vahiy onun aleyhissalatü ve sellem'in tebyin görevinin bir gereği olarak ortaya koyduğu beyanları çerçevesinde anlamaya çalışmamıştır Allah hepimize rahmet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim bu dersler kemel derslerdir. İyi düşünürseniz niye yaptığımı çok iyi anlarsınız. Kafanızdaki oluşmuş birçok soruyu soracağınız birçok soruyu anlamada önemli ölçüler, mesajlar vermeye çalıştım. Allah hepimize rahmet etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente, estağfurike ve tövbileke velhamdülahi rabbil bir dahaki sohbette buluşmak niyetiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve